Kantinin Gizli Öyküleri. Kantinin İsimsiz Kahramanları ve İlham Veren Yaşamları. Sıradan İnsan Öyküleri. Hazırlayan ve Sunan Kenan Doğan.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 Başlıyor efendim, hoş geldiniz programımıza. Her programımızda hep anlatıyoruz, hayatın içinden gerçek hikayeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hem de ilham veren hikayeleri paylaşmaya çalışıyoruz. Ve çok değerli, çok özel konuklarımız yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyor açık radyo mikrofonlarından. Bu hafta yine özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak, yaşam öyküsünü anlatacak, paylaşacak sizlerle. Bakalım nasıl bir yaşam öyküsü bu hafta bizleri bekliyor. Ve konuğumuz sevgili Ali Nişadır. Ali Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş efendim. Çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Yaşam öykünüzü bizlerle, açık radyo dinleyicileriyle paylaşmayı kabul ettiniz. Bugün aramızdasınız. Çok mutlu ettiniz bizi. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim bir mukabele. Peki sormak istiyorum Ali Bey. Ali Nişadır'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Efendim size elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Lütfen. İnşallah sıkıcı olmaz. Çünkü düz bir hayatımız var. <gülüyor> Estağfurullah, ee, eminim e, sıkıcı olmayacaktır Dinleyeceğimizde de büyük keyifle dinleyecektir siz sıkıcı olduğunu iddia ediyorsunuz ama bence yaptığınız şeyler çok kıymetli o yüzden de biz merakla e, kulağımız sizde dinlemeyi bekliyoruz umuyorum inşallah öyle olur ben Samsun Bafra doğumluyum 1958 Samsun Bafra'nın Boğazkaya köyünden ee, şimdi tabi köyümüz baraj nedeniyle kaldırıldı nahiyeydi baya büyük bir köydü köyümüz kaldırıldı saçıldı dağıldı küçük bir köy kaldı evet. sonuç istihbarıyım Samsun Bafra'lıyım çok sık olmasa bile de gitmeye çalışıyorum ara ara yani kopmamak adına ilk öğretimi Bafra'da bitirdim yani köyde evet. okudum 1950'lerin sonunda Samsun Bafra'da dünyaya geldiniz köy hatırladığınız İlkokula doğru da başlamışsınız, muhakkak hatırlıyorsunuzdur evet. o yılları. Nasıl bir yerdi, neler yapardınız köyde? Birazcık bize o yıllardan bahseder misiniz? Yani bizim bölgemiz ağırlıklı tütün ziraat olarak. Biz de çocukluğumuzu yaklaşık 11-12 yaşıma kadar orada olduğum için anımsatıklarından anlatayım. Yani sonuçta köy çocuğusun, İşte yeğen yani ekmek alır sokağa çıkarsın. Ne derlerse onu yaparsın. İşte okulda biraz eğlenebilirdik. okul okula arkadaşlarımızdan. Öyle gezerdik. Balık tutmaya giderdik. Yüzmeye giderdik. Bu arada orada kaldığım zaman içerisinde ilk yönetim bittiğinde bir yılda Kur'an kursuna gitmiş var. Yatılı Kur'an kursu. Evet. Yani çocukluktan çok fazla da bir şey sanırım ama öyle. Yani güzeldi genede ama ağır. Evet. Yani yoğun bir iş şeyi var, tütün işi çok zor. Çocuk da olsak bize de bir iş çıkıyordu yani şunu yap bunu yap diye bir şeyler veriyorlar. Anadolu'daki için, diğer köyler gibi aslında yaşamın zorluklarıyla, mücadelesiyle e, dolu köy günleri. 11-12 yaşına kadar siz e, o kadar evet. yaşamınızı sürdürdünüz. Aynen öyle o, kesinlikle. İlk okul tamamladınız anladığım kadarıyla. <gülüyor> evet ilk orada hatta orta birinci sınıfda orada okudum. Ondan sonra işte ekonomik sıkıntılardan ötürü babam İstanbul'a geldi büyük şehre. E Tabii meslek sahibi olmadığı için ne bulursa onu yapıyordu. Böylece sanırım bir iki yıl sonra da biz geldik. 1971, 70-71 civarı geldik. İşte orada ikinci sınıfı Bozdağ'ın ortaokulu, bu Fatih semtinde, İstanbul'un Fatih semtinde, Vefa evet. civarında. Evet. Orada devam ettim. O arada e, okul e, borç zamanlarda, hayatı yazın, işte tatillerde e, gene köy kökenliyiz, e, ekonomik sıkıntılarımız var, geçinemiyoruz. Doğal olarak e, boş zamanlarda işte annem bana bir bakkalın yanına vermişti çalışmam için, bir hafta birinde çalıştım. Oradan kaçtım. Bir yandan okul devam ediyor ama yaz tatillerinde, <gülüyor> okuldan artakalan zamanlarda çalışıyorsunuz. Öyle, evet. Evet. Ali, evet. O, o çıraklık döneminde yaptığınız işleri konuşmadan önce şeyi sormak istiyorum. Samsun'dan 11-12 yaşında gelen bir çocuk İstanbul'a geliyor. O çocuğun gözünden İstanbul nasıldı? İstanbul'a ilk geldiğinizde neler düşündünüz? Neler hissettiniz? E, tabii ki çok şaşırtıcı yani çünkü biz e, köyde o yaşa kadar geldik ve en fazla gördüğümüz Bafra'ydı. Bafra da o zamanki Bafra yani köye göre tabii ki gelişmiş ama küçüklük bir yerdi. İstanbul'a gelince daha farklıydı. Her şey yani binalar, damlar, kalabalık o yoğunluk çok şaşırtıcıydı. Bilemiyorum hatırladığım kadarıyla tabii ki şaşkındım. Peki sonra okul hayatı devam etti bir yandan da e, annenizin ailenizin yönlendirmesiyle evet. bir bakkala çırak olarak girdiniz ama uzun sürmedi o galiba. Yok o, yani, o da işte bizim çocukluğumuzdan sevmedim, sevmedim. olmadı yapamadım e, oradan çıktım ayrıldım yani başka bir yere verdim bir günde orada çalıştım ha, olmaz e, böylece hatta e, o zamanlar gene su da sattım. Evet. Ee, tabii o zaman o zamanki su şimdiki gibi böyle hani küçük şişelerde, e, e, plastik şişelerde diyelim. Onlar gibi değil ki işte su satmak için ayrı bir aparatınız var yaptırıyorlar. İşte nasıl söyleyeyim bardak işte vesaire. Tabii ben e, su satıyorum e, böyle şeyler ne demesine çay bahçeleri veya benzeri yerlerde oturma alanlarında hani e, bilirsiniz herkesin bildiği Şener Şen'in bir filmi vardır Domatesler gibi e, ben, de, bir var. bir <gülüyor> <satmanı> <gülüyor> ben de suyu söyleyemiyorum <gülüyor> ben de su satıyorum ama su diyemiyorum öyle hani o filmdeki gibi tabi görenler benim su anlıyor görüyor zaten işte evladım Mersu işte öyle e, su satmaya devam ettim bir yandan okul devam ediyor. Peki okul nasıl? Bir, da, bir yandan de... devam ediyor ama ondan sonra e, okuldan sonra, işte ikinci, e, üçüncü sınıftan sonra e, yine su satıyorum. Hala e, okul hayatım da bitti. Evet, altı e, devam etmediniz. Devam bitti. etmiyorum. Su satıyorum. E, ama bu arada da tabii su işi sadece yazın. E, bu arada da e, ailem işte bana e, iş bakıyor Dediğim gibi işte o kafaydan biz zaten onu düşünemiyoruz. İşte daha sağlıklı şöyle olsun böyle olsun falan. Yani bir düşüncemiz yok. Bir iş olsun ne olursa olsun gibi. Kendi seçeneğim değil tamamen yani. Komşumuz vardı. Gene yani Allah razı olsun derim. Öldüyse de rahmet eylesin. Çünkü o zamanlar bile 60 yaşlarındaydı ki bu söylediğimiz olaylar 1970. Evet. <gülüyor> Neyse eee onlara söylemişler herhalde. Onlar e, bir tanıdığı varmış işte eee Vefa'da. Perzem yok Perzem değil. değil. E, neydi o? E, lise var orada. Unuttum şimdi Vefa ismini almak. Vefa lisesi, Vefa yani. tam karşısı. Evet. Ne apartı? Tam peki Vefa, tam, tam, Vefa tam karşısı. Orada bir yer varmış. Marangozlar sitesi gibi küçük bir yer ama bayağı bir şey vardı. Atölyeler vardı şurada i̇şte bir tanıdığı varmış onun söylemiş sana çırak lazım mı diye ya da sana değil de burada herhangi birine neşirak lazım oldu demiş bana lazım rahmetli ustam hayret şense ve onun yanında işe e, başladım ama e, ustam e, şey değil mobilya yapımı değil e, ben başladığım zaman gitar yapıyordu. Yani de en zaman yapılmışsa 1970lerden bahsediyoruz. 71 oldu, 71, 72 tabii. İlk başladığım 71'de başladım işte. i̇şte. Karşısında. Aynen karşısında. öyle. Akşamda evet. da su satmaya devam ediyorum. Bir yandan pazar pazar günlerde su satmaya devam ediyorum. Evet. Hatta evet. orada orlaşan bir ilginçlik daha vardır. Evet. Ee, Rahmet Dostam'ın yanına başladım. Tabii biz bu şimdiki gibi değil şartlar. O zaman kaç para vereceksin? Böyle bir şey yok. Haftalık ne vereceksin? Böyle bir şey yok. Sadece biz çalışacağız usta verirse. Ee, ilk hafta e, 60 lira aldım. Hiç unutmam. İlk hafta 60 lira aldım. Rahmet Dostam 60 lira verdi bana. ikinci hafta 75 lira. <gülüyor> Hemen 15 lira zam yapmıştı. Ne güzel. Demek ki başarılı buldu sizi. Siz e o zaman işi galiba. E, Tabii ama Nasıl? İşi sevdiniz galiba. Ya ben hemen olmasa bile ilgiliydim. Yani çırak olarak başladım ama tamamen hep ustamın başındayım. Ne yaparsa izliyorum. Ne söylerse yapıyorum. Yani demek ki sevdim yani. Hep ilgiliydim. Evet. Öyle kaytarma vesaire hiçbir şeyim yok. Sürekli ustamın başındayım. Ne söylerse onu yapıyorum. Ama bu arada ilginç olan dediğim 75'lere çıktı ama ben bir günde su satarken 50 lira alıyorum. Yani eğer ekonomi olarak düşünürsek su satma daha cazi. Daha çok para kazanıyorsunuz ama bir Tabii. taraftan da meslek öğreniyorsunuz. Gitar yapıyorsunuz o yıllarda. A ayrıca, ayrıca su satmanın mevsimlik bir şey evet. sonuçta bitiyor. Ve ustanın yanında devam etmeye başladım. İşte ne söylerse bakıyorum, yapıyorum, ilgideniyorum. Rahmetli ustam 1990'da vefat etti ben şu anda 63 yaşındayım ve ben hala öyle bir adam tanımadım yani bana göre dahi bir adam keşke gayet. onun yarısı kadar olabilsem Yani öyle bir dahi bir adam Yani olmaz böyle bir şey dedirtilecek bir adam ne şanslısınız ki böyle bir ustanın kesinlikle yani ama eminim ustanız da sizin şu an yaptıklarınızı görse duysa gurur duyardı Buna şahit olsaydı. E, siz mütevazilik yapıyorsunuz ama Ali Bey sizin yaptıklarınızda e, gayet hatır sayılır işler. E, peki siz çırak olarak başladınız. E, bahsettiğiniz gibi Hayret Şen ses dediniz değil mi ustanız? Şen Sezen. Şen Sezen. Hayret Şen evet. Sezen ustanın yanında e, gitar yapılan bir atölyede 1971 yılında çıraklığa başladınız. İşte evet. Pazar günleri izin günlerinizde de yine sus atmaya devam ediyorsunuz. Evet. Bir yandan ustanızın yanında gitar yapımını öğreniyorsunuz. Ne kadar devam etti bu? çıraklık dönemi neler yaptınız o dönemlerde aslında toplam olarak söylersek çıraklık dönemi değil ben ustanın yanında bir daha işe ayrılmadım evet ama e, sürekli ilgiliyim ne derse yapıyorum dikkatliyim ha bu arada tabii işte orada daha önce söylediğim gibi e, işte mesela zımpara yapılacak yapıyorum tamam da Nasıl yapacağız? İşte böyle yapacaksın, Süreceksin bunu. E, sürüyorum, sürüyorum, sürüyorum. Tamam bana göre bitti diyorum. Götürüyorum. Yok olmamış. E, ben bunları henüz kavramış değilim. Yani nasıl oluyor? Olmuşu nasıl bunun? Bitmişi nasıl? Bunları önce şeyden kafada bitirmek gerekiyor yani. Şimdi zımparanın kendine göre numaraları var. E, i̇lk zımpara yapılırken kalın zımparayla başlar. Jakkamı e, Küçük olur ama dişler büyük olur. Hmm. Bu da yani 100 numaralı zımpara dediğim zaman veya 120 dersek bu kalındır. Ee, asıl zımpara odur ama ondan sonra numara yükselir. Mesela 200'e, 300'e, 400'e, 500'e çıkarsanız Bunların yaptığını bir evvelki yaptığınız zımparanın çizgilerini bir sonraki alır. Onun bıraktığı çizgileri daha e, ince zımpara alır. Bu şekilde tabii ben o zaman bunları bilmiyorum. Bunu öğrenmeniz zaman aldı tabii ki. Önce zımparalarla tanışmak ve <gülüyor> ne işe yaradığını aslında o numara arttıkça e, incelen zımparaları ne yapmaya çalıştığını daha sonra yıllar içerisinde e, Tabii var. aynen öyle. Zaman içerisinde onları öğreniyorsunuz ya da bir e, e, iskarpele bilemeyi ıskarpayla biliyorsun ya da rende ağzı biliyorsunuz. Onu taşlamak başka bir iş. Bir de yağ taşında bilemek var. Evet. E, tabii bunlar hemen o zımpara işi hemen yapabileceğim bir iş de e, o taşlama veyahut da rende ağzı bilemek biraz daha e, eğitimli, bilgi olmak gerekiyor. Onu daha sonraki zamanlarda ama zımparayı kısa sürede çözdük. E, Usta tarif ettikçe işte ben onları anladım ve zımpara işini çözdüm. İşte, ama benzeri e, bıçak bileme o ayrı bir teknik istiyor daha fazla bir bilgi istiyor zamanla onları yaptık hatta onda da öyle bir ilginç şeyler vardır yani mesela bir bıçağı ya da rende ağzını bilemişsiniz kendinize göre tamam diyorsunuz ama ağzına sürdüğü zaman ben hissetmiyorum ama o hissediyor kılığa deriz ona biz e, bıçağın ağzındaki görünmeyecek gözden göremediğin bir çapak vardır onun parmağını sürdüğün zaman hissedersiniz. Ama ben o zaman onu da hissetmiyorum. Ama ustanın elini mesela daha e, kaba saba gibi diyeyim. yani çalışmaktan kaynaklanan bir e, nasıl derler ona. Emek, Emekçilerde evet, emekçi belli olan nasırlı ellerden. Evet, nasır diyelim. o eline sürdüğünde hemen anlayabiliyor. O yani onu şimdi. hissedebiliyor. Benim parmaklarım daha yumuşak yani yorulmamış Aşınmamış olmasına rağmen hissedemiyorum. İşte o da ayrı bir zaman alıyor. Böyle onları öğrendik ama ben dediğim gibi hem dikkatliyim hem sürekli izliyorum. Çabuk öğreniyorum. Yani çok kısa zamanda çıraklık bitti. Artık her işi yapar hale geldim. Peki gitar yapmaya devam mı ettiniz? Evet. Bir zaman gitar yapmayı onun için dedim ya ustam yani dahiydi çünkü uh, gitar pazarı mesela sıkıntı oluyor artık uh, para kazanamaz durumda oluyor usta hemen tezgahı değişiyor sonuçta manakoz makinelerden olan bir iş bunlar ha olmadı mı o olmadı mı, mı? oyuncak olmadı mı bağlama eser yani yapmayacağı bir şey yok o adamın dahi bir adamdı her şeyi yapabilen bir şey bilgi birikimi var Dolayısıyla piyasa şartlarına göre e, hepinizin bir... geçimini sağlayabilmek için aslında e, ne yöne bir e, yönelim varsa onu tespit evet. ürünleri de atölyeyi de ona göre çeviriyordu. Evet. Gitar yapmaya, gitar yapmakla başlayan o çıraklıklar dediğiniz gibi devam etti. Sonrasında başka işler de yapıldı ama bu enstrüman yapımı hep devam etti. Ağırlıklı esnurma yapma devam etti ama mesela arada işte bir freze işleri dedik. Büyük makinelardan e, bu küçük el makineler falan değil de büyük makinelerden freze işleri. Bu, bunu da şöyle anlatabilirim. E, o zamanlar Ankara modülü koltuklar vardı. Onların kolları, sırtları, ayakları e, motif işleniyordu. Bir, keki, bir şekilde fitil işleniyor, motif işleniyordu. Bunu e, herkes yapamıyormuş. Bize de birisi numune getiriyor. İstanbul'da veya Türkiye'de yaptıramamış yani artık Avrupa'da almış herhalde modeli. Usta İnce'de ne yaptı ben bunu yaparım dedi. Ondan sonra hazırlamı yaptı ve uzun bir zaman doğuş yaptık. Beş yıl gibi bir zaman sadece e, bu şeyleri mobilyacılar getirir biz o işlemleri yapardık götürür onlar da e, koltuk yapardı vesaire yapardı. Uzun bir zaman doğuş yaptık. Bir zaman sonra da ondan da vazgeçti. Heh, bu arada lafı gelmişken söyleyeyim. Ustam'ın bir tek kusuru vardı. Bir işi başardığı an onun gözünden düşerdi. Hemen, tek kusuru boydu. Kendisinin hemen yeni bir iş bulması lazım. Tek, evet yani tek kusuru ustamın. Bir işi başardığı an onun... Gözünde artık o önemi yok. Öyle bir şey vardı. Bitirmiştir yani. Hmm. Ee, onun için önem arz etmez. Ali Bey, süremiz de hızlı ilerliyor. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. <gülüyor> o yüzden birazcık da hızlanmanızı rica edeceğim sizden de. Ee, siz ustanızın yanında devam ettiniz. Dediğiniz gibi 90 yılıydı galiba ustanızı koruduğunuz evet. dönem. O döneme kadar işte e, gitar yapımı, bağlama yapımı. Arada e, eğer hani piyasa şartları değiştiği zaman mobilya yapımı gibi. Birçok işte devam ettiniz ve sonra bir gün ustanızla yolunuz ayrıldı ama siz mesleği devam ettirdiniz. Ee, şöyle devam edeyim o zaman. 1980 evet. itibariyle biz ut yapmaya başladık. Evet. Ee, benim artık tabii her türlü bilgim, bilgimim olduğu için ut kalıbını verdi bana ut yap dedi ben ut yaptım. Geçmişten kaynaklanan o bilgiden ut yapmaya başladık. 87'ye kadar da gene rahmetli ustamla beraber çalıştım. Ee, yani 71'den 87'ye kadar rahmet uzamla birlikteydim. Ondan sonra o 87'de ayrıldım. Çok kısa bir süre e, kendi adıma bir şeyler yapmaya çalıştım. O arada e, hiç aklımdan geçmiyordu. Yurt dışı çıktı. E, yani yurt dışına gidelim. Ut yapmak için diye bir teklif getiriyor. Daha doğrusu Arap bize geliyor. Biz de onayladık ve böylece Hasan Sarıkaya diye bir arkadaştan yurt dışına uut yapmaya gittik. Hangi ülkesine? 80... Kuveyt Kuveyt'e. Kuveyt'e 1988 yılında 88'inde 88'de uut yapmak için gittik ve ilk ilgili ilk giden Türk benim. Konuyu evet. A'dan Z'ye bilen tek kişi benim. Orada atölye açtım. 88'den 2000'e kadar da Kuveyt'te devam ettim. 12 yıl. 12 yıl boyunca farklı bir deneyim. Evet. Bu sefer Tabii. farklı bir ülke ve artık aslında ut yapımı Utla Ali Nişadır ismi böylece e, özleşmeye başlıyor, özleşmeye başlıyor, e, özüm bir isim haline dönüşüyor. E, siz <gülüyor> 1988 yılında e, ustanızla en son başladınız ve işte üstünde yıllar cemek verdiniz. Ut yapımı sayesinde Kuveyt'e gidiyorsunuz. Kuveyt'te nasıl evet. yaşam, nasıl geçti orada 12 yıl? Kuvette e, yani çok sıcak diyebilirim. Evet. Çok sıcak geçti. Ama şunu da söyleyeyim ki aslında gerçekten aşırı bir sıcak yani 50-60 derece bir sıcaklığa ulaşıyor. Fakat ben buraya geldiğim zaman daha çok hissediyordum. Çünkü kuvvetli arabanızda klima, evde klima, iş yerinde klima yani inanılmaz bir e, evet. soğutucu zenginlikten kaynaklanıyor zaten. Onun Peki, için, O da karşı ilgi nasıldı kuvvetli? O da başka bir taraf. O da aşırı bir ilgi var. O da, o da Öyle bir ilgi yok dünyada yani. Araplar çok düşkün. Evet. Benim şu anda da bütün müşterilerim Arap zaten. Hala yurt dışına iş yapıyorsunuz. Hala Abi, yani, artık yani. tabii öyle çalışmıyorum ama tek tek gelip beni buluyorlar. Belli bir isimimiz var araba aleminde. Ee, beni buluyorlar bir şekilde geliyorlar. Evet. Siz, siz peki 2000 yılında Kuveyt'ten e, Türkiye'ye dönmeye karar verdiniz. Evet. Türkiye'ye geldiniz. Evet. Türkiye'ye geldikten sonra ne yaptınız? Neler <gülüyor> yaptınız? Atatürk Bulular Genel 10 kapağında orada bir yer açtım 2000'den beri oradayım hala dediğim gibi bu arada o festival için Katar'a gittim orada Katar'da bir festival düzenlediler davet ettiler uçak bileti yiyecek içecek otel her şey bize dahil gelir misiniz geliriz dedik beraberinde UD'umuzu da götürdük orada sattık. Yine döndük un kapanındaki dükkanımıza devam ediyorum un kapanında hala ve yine de müşterilerimin yüzde 99'u Arap'tır benim. 1971 yılında çırak olarak başladığınız aslında gitar yaparak başladığınız meslekte 2021 yılındayız 50 yılı geride bıraktınız. Evet. 50 yıldır aslında ahşaba şekil veriyorsunuz ve müzik aletleri yapıyorsunuz ve evet. 1980'lerde galiba değil mi 80'lerin başında ut 80'lerin başında. Ee, dolayısıyla da 40, 41 yıldır da UD yapıyorsunuz. Hem evet. sadece Türkiye'de değil ünü artık yurt dışına çıkmış. Farklı ülkelerden hala aranıp bulunan e, bir isim haline dönüşmüş Ali Nişadır. Ve e, UD'la hayatınız şu an dolu diye düşünüyorum. Dolayısıyla da sormak istiyorum. Ali Nişadır için UD ne anlamı ifade ediyor? UD benim için hayatım değil. Nasıl söyleyeyim? Yani e, şöyle özetleyeyim. İşim ve eşim. O, o derece. Evet. Peki Ali Bey bundan sonrası için planlarınız nedir? Şu anda hala meslekte 50. yılınız. E, ut yapmaya devam ediyorsunuz. Hem de öyle e, kolay yapılabilen şeyler değil. Çok kıymetli utlar yapıyorsunuz. Çok e, el emeği, e, göz nuru. E, iyi bir usta olarak çok e, özel e, enstrümanlar, utlar yapıyorsunuz. Evet. Bundan sonrasına dair e, planlarınız nelerdir, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yaşım itibariyle tabii ki çok fazla bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ama UD'u asla bırakmayacağım. Yaşadığım sürece, sağım el verdiği sürece UD yapmaya devam edeceğim. Ne güzel. Peki siz UD çalıyor musunuz? Yani çalıyorum denilecek kadar değil. Onun için çalıyorum demiyorum. Yani çok basit şeyler. Ama bana gelenler hep üst düzeydir. Mesela Türkiye içerisinde. Bana gelenler hep üniversitedendir, yani öğrenci udu bende zaten olmaz. Onları da başka yere yönlendirdim. Bana gelenler, işte İstanbul Üniversitesi'nden, Teknik Üniversitesi'nden, Konservatuardan hepsi profesyonel insanlardır. Peki nedir bu işin sırrı diye sorsam, yani iyi bir udu yapmak için neyi farklı yapıyorsunuz siz? Öncelikle Bir kere seveceksin, işini seveceksin. Ben o deniliz ki artık satan masamda yapacağım, karşını gezip seyredeceğim, o bana bir keyif veriyor. Öncelikle seveceksiniz. Ondan sonra aracın malzemeyi iyi tanımak gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela bizim but yapımcı arkadaşlarımızın birçoğu bir kısmını, fason alır bir kısmını kendisi yapar. Ben A'dan Z'ye her şeyini kendim yapıyorum. Evet. Hmm. Sadece e, telleri dışarıdan alıyordum. Şimdi teli de kendim yapıyorum. Aslında çok kıymetli bir şey söylediniz. Hiç satamasam bile yapıp karşısına geçip izleyeceğim ama yapacağım çünkü öylesine bir tutku, öylesine bir, evet, bir yani, şey. yani O seyir yapınca o tutkuyla yapınca ne iş yaparsanız mükemmel sonuçlar ortaya çıkıyor. Ali Nişadır'ın Utla bağlantısı öyküsü de tam da böyle bir öykü. Ee, sonuna geliyoruz yavaş yavaş programımızın. Son saniyelerimiz, son dakikalıkımız. Evet. Ne söylemek istersiniz buradan dinleyicilerimize? Son sözümüzü alalım sizin Ali Bey. Ee, Gönül ki insanlar sevdiği işi yapsın. Çünkü sevdiği işi yaparsa mutlaka başaracaktır. Umarım. Söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Umarım dinleyicilerimiz de sevdikleri işi yapıyordur. E, yapmıyorlarsa bile umarız tez zamanda o sevdikleri işi bulurlar ve onunla bir arada olurlar. Çok teşekkür Umarım. ediyoruz. Bugün programımıza konuk oldunuz. Sizi dinleyicilerimizle buluşturduk. Ali Nişadır'ı ve Uda adanmış bir yaşamı 50 yılı konuştuk kendisiyle. 50 yıllık e, sanat yaşamını diyeceğim. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Robert ben teşekkür ediyoruz. ederim. Çok sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Ali Nişadır'da Ali Bey bir ut ustası, bir enstrüman ustası ve 50 yılını bu mesleğe adamış bir isim. Bugün hala kendisinin de programın sonuna doğru söylediği gibi hiç satamasam bile karşısına geçip izlemek için yaparım dediği bir tutkuyla işini yapan bir usta, bir emekçi Anadolu'da. Bir çok çaldığımız kapının arkasında çıkan çok kıymetli ustalardan bir tanesiydi Ali Bey'de. Biz bugün kendisini programımızda konuk olarak aradığımız için çok mutlu olduk. Umarım kendisi de mutlu olmuştur. Bir sonraki Kentin Gizli Öyküleri programında yeni öykülerle sizlerle birlikte olacağız. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz ya da konuk önermek isterseniz Facebook ve Instagram üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından Bizlerle iletişime geçebilirsiniz, ulaşabilirsiniz bizlere. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo Mikrofonları'ndan Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan. Programı istediklerimiz Tuğçe Günü ve teknik masadaki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri